Bismillahirrahmanirrahim. Er <Sessizlik> er Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Epey ara oldu bir iki hafta kadar. Önceki dersimizde 39. ve 40. ayet-i kerime üzerinde durmaya gayret etmiştik. Ayet-i kerimeleri mealende olsa bir hatırlatalım. Evet. 39. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. "O zinâ lillazîne yuqâtilûne biennahüm zulimû. Ve innallâhe alâ nasrihim Kendileriyle savaşılanlara zulme uğratılmış olmaları sebebiyle izin verildi. Neye? O savaşa karşılık savaşla yani kuvvete karşı kuvvetle karşılık vermek için izin verildi. Bu izin Mekke döneminde yoktu. Medine döneminin de ilk iki senesinde yoktu. Bu izinden sonra Bedir gazvesi gerçekleşti. Ve inna Allahu ala nasrihim lakadir. Allahü Teala Mekke dönemindeyken de dileseydi onlara yardım edemez miydi? Haşa, onun yapamayacağı bir şey yok. Ama orada Cenabı Allah kulna lahum kuffu eydiyakum ani'n nas. O zaman da Allahu Teala'nın Müslümanlara emri: "Qil lehum kuffu eydiyakum ani'n nas." İnsanlara el uzatmaktan elinizi çekin. Uzak durun. Onlara el Uzatmayın. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar, manasına. Peki aynı emri zulüm o zaman da vardı. Size zulmediliyor. Madem haydi karşılık verin diyebilirdi. Ben size yardım ederim çünkü siz mazlumsunuz. Bunun hikmetleri üzerinde çok düşünmek lazım. Dolayısıyla çünkü bakın. Cenab-ı Peygamber Allah'ın en sevgili kulu olarak bizlere bir peygamber nasıl ilahi yardıma mazhar olur, bir peygamber nasıl hareket eder diye öğretmek için gelmedi. Yani daha doğrusu onun örnekliği peygamberler için söz konusu olacak bir örneklik değildir. Onun örnekliği peygamber olarak bizim gibi peygamber olmayanlar içindir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah her halükarda peygamberine yardım edebilirdi. Ama o zaman Mekke gibi ağır şartlarda bile yardım eder müminler yine savaşır. Yine Allah-u Teala onlara yardımını gönderir. Öyle değil. Bunun hikmetleri gerçekten çok etraflı. Ve Müslümanların bu Ayet-i Kerime'yi, kısacık Ayet-i Kerime'yi, özellikle günümüzde bu dünyanın bu şartları içerisinde çok iyi fıkh etmeleri, bu Ayet-i Kerime'nin gönderme yaptığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının dönemlerini çok iyi anlamaları icap ediyor. Bu iyi idrak edilemeyecek olursa, daha doğrusu genel bir kuraldır bu, Kur'an ve sünnet iyi idrak edilmeden üstün körü ahkam kesilecek olursa Kur'an-ı Kerim'in ayetleri de yanlış kullanılır, yanlış tatbik edilir, sünnet-i seniye de yanlış hayata geçirilir. Onun için Cenab-ı Peygamber Abdullah bin Abbas'a Allahümme <gülüyor> fakkihuh fiddin ve allimhutteevil demiştir. Allah'ım sen bu benim amca çocuğuma, ilme hırsı son derece ileri derecede olan bu evladımıza dinde fakih olmayı nasip et. Fıkh, sıradan normal insanların kavrayamayacağı incelikleri fark edebilme kabiliyetine denilir. Fıkh etmek, İncelikleri anlamak, ayrıntıları bulmak. Onun için gerçek ilim adamları şöyle derler, ilim ayrıntılarda gizlidir diye. İki kere iki dört edeni herkes bilir. Ama iki kere ikinin eğer varsa söz konusuysa dört etmeyeceği yerleri bilmek asıl ilimdir. Örnek olsun diye söylüyorum. İki kere ikinin dört edemeyeceği yerler nelerdir? İlim o zaman önem kazanır. Çünkü iki kere iki dörtü herkes bilir. Küçük bir çocuk da bu bilgiyi tahsil edebilir. Zor değildir. Ateşin yakıcı olduğunu bir herkes bilir. Ateşle en ufak bir alakası olan herkes ateşin ne yapıp ne ettiğini bilir. Ama ateşin özelliklerini yakma şartlarını, ısıtma şartlarını, ısısını yalıtma şartlarını vesaire, ateş ile alakalı veya ısı ile alakalı bir yıl fiziksel mesele var. Bunları da Erbam'ı bilir. Herkes bilemez. Herkes bilemez. Bir vesileyle hatırıma geldi. İlkokuldayken Okuma kitaplarımızda Bilge Dedenin Hayreti diye bir okuma parçası vardı. Belki benim emsalden olanlar hatırlarlar. <gülüyor> Küçük bir kız bu Bilge Dede'ye gelmiş. Ya bizde ateş yok demiş. Ateş yakmak için sizden biraz ateş alabilir miyim demiş. Alabilirsin ama demiş. Neyle alacaksın? Yanımda kürek yok, bir şey yok demiş demiş. Ben alırım demiş, sen bana ateşin olduğu yeri göster demiş. Ona mangalı göstermiş. Kızcağız önce avucuna bir miktar kül almış. Ondan sonra ateşi onun üzerine bir şekilde yuvarlamış, alıp gitmiş. Bilge de arkasından baka kalmış. Ha işte ilim budur ifade ederiz. O bilge de bu işi o zamana kadar böyle küreksiz, maşasız, bilmem nesiz, ateş götürmeyi bilmiyormuş. Ya. Şimdi fıkıh işte böyle bir şeydir ifade yerindeyse. İbn-i Abbas'a onun için şey diyor, Ayet-i de Tevbe Suresinin sonundaki gördük, ne kadar gösterebildikse bilemiyorum ama geçti yani daha önce derslerimizde, Tevbe Suresinin sondan bir önceki sayfanın son ayeti. Müminlerin hepsinin savaşa, gazaya çıkmaları gerekmez. Neden onların bir kısmı ayrı kalarak dinde tefakkuh etmek için geri kalmalı değiller miydi, diyor? Niye kalmadılar? Tefakkuh, kelimenin, fiilin kullanımı veya şekli dolayısıyla birden fakih olunmaz. Süreç alır. Bir süreci vardır bunun. Vakti vardır. Zaman alır. Peyderpey olur. Tefaül vezni bir neticeye yavaş yavaş ulaşmak için bir taşı taş üstüne koymak manasındadır ifade edildeyse. Birden insan fakih olmaz. Onun için fakihler, müctehit alimlerden bakıyorsunuz aynı mesele hakkında İki, üç, beş farklı görüş gelmiş. Ya bu adamda böyle ilim mi olur? Değil. Asıl ilim budur demek ki. Demek ki adam yerinde saymamış. O meseleyi ben çözdüm, hallettim deyip yüzüstü bırakmamış. Bu yüzüstü bırakmak bizdedir. Bizim akademisyenler doktor olur, doktora tezidi yazar, 30 sene emekli olduğu zaman yine doktora tezi aynı yerde durur. Ya bunun üzerine bir şey bina etsene. Bunu genişletsene. Bazı kanaatlerinin çürümüş olduğunu görsene. Bazılarını tadil etsene. Yanlışları varsa düzeltsene. O bulduğun doğruların üzerine başka doğruları inşa etsene. Yok. Çünkü bizim alimlerimiz, doktor akademisyenlerimiz. Onun için hiçbirisi, çoğunluğu diyelim demeyelim hiçbirisi de. Çoğunluğu doktorasını verdiği yerde kalmıştır. İki adım öteye gidememiştir. Bunun neticesinde bizde, biz Müslümanlarda bile ya ben geçen Salih'e bu konuyu sordum iki sene önce, bana şöyle dedi. İki sene sonra sordum. Farklı bir şey söyledi. Salih'in çelişkisidir bu. Onun çelişkisi değildir. Onun tekamülüdür. İlminin olduğu yerde durmadığının göstergesidir. Ama sen 10 sene önce böyle söylemiştin. Ya asıl 10 sene sonra aynı şeyi söylersen bana hayret et. Bana çıkış. Sen ne biçim ilim adamısın de? Ne biçim ilimle uğraşıyorsun de? 10 sene önce aynı şey söylüyordun. Şimdi bu içtihadi bir meseledir. Hiç değişmedi mi? Dünya değişti. Sen yerinde mi sayıyorsun diye sormak lazım o zaman. İslam'ın değişmeyen sabitleri var. İçtihad ile, zamanla değişecek. Hükümleri de elbette olacaktır. Ama her önüne gelen herkes her şeyi değiştirecek değil. Ehli zikir yapar bu işi. İlim ehli yapar yani. Bu iş ilim ehline aittir. Önüne gelen ya ben üç sene önce bir şey söylemiştim. Üç sene önce de aynı şeyi biliyordu. Belki birçok şeyi unuttu. Bu sefer değiştireyim. Öyle keyfi değiştirme olmaz. İlim değiştirilmesini gerektiriyorsa değişecektir. Gerektirmiyorsa değişmeyecektir. Mesela bu. İşte onun için fıkh etmek, bu ayet-i kerimeyi fıkh etmek oldukça önemli. Tevil de Kur'an-ı Kerim'in ifadeinde ise fıkhı demektir. Tevil bir işin neticede nereye varacağını bilmek demektir. Onun bilgisini elde etmek demektir. Yani bu Kur'an-ı Kerim'den bu ayet-i kerimeden Nihai olarak şu mana anlaşılıyor dediğin zaman o ayet-i kerimenin tevilidir. Bu ayet-i kerimeden şu hüküm çıkartılıyor. Dolayısıyla burada tevil hemen hemen fıkıhla aynı manada veya ona yakın bir manadadır. Onun için tekrar başladığımız yere dönecek olursak, kendileriyle savaşılanlara zulme uğratıldıkları için, savaşma izni verildi. Demek ki zulme uğramak insana doğal olarak o zulmün karşılığını verme hakkını verir. Fakat bu zulme karşılık verme zaman ve şeklini tespit etmek bir fıkıh gerektiriyor. Her zaman her bir davranışın Karşılığı aynı şartlarda, aynı vaziyette verilmeyebilir. Bu fıkıhtır. Bunu tespit etmek ulemanın işidir. O zaman siz bu fıkha uygun, yani elinizdeki, kitap ve sünnetteki, sireti i nebeviyedeki, ashab-ı kiramın kısacası e, içtihada dayanak teşkil edecek, bilgi birikimine uygun olarak, o bilgi birikimini doğru kullanarak, ulaştığınız sonuç fıkıhtır. Buna uygun olarak sizler bir neticeye vardığınız zaman, o neticeyi uygulamaya koyduğunuz zaman Allahü Teala size yardım eder. Ondan sonra Cenab-ı Allah 40. ayet-i kerimenin devamı, çok enteresan yani benzeri örnekler Kur'an-ı Kerim'de epey var. Ayetin yarısı adeta bir önceki ayetin devamı. Yarısı da adeta farklı bir konu. Oysa ilk bakışta bize böyle gelse bile gerçekte bunlar birbirlerinin muhteva olarak devamıdır, uzantısıdır. 40. ayet-i kerime diyor ki Onlar ki yurtlarından haksızca çıkartıldılar. Hem zulme uğratıldılar. Ve zulüm o noktaya kadar ulaştı ki neticede yurtlarından, evlerinden, barklarından haksızca zulmen Çıkartıldılar. Çıkartılmalarının da tek bir sebebi vardı. İlla en yakulu Rabbun Allah. Rabbimiz Allah'tır demeleriydi. Rabbimiz Allah'tır. Sizin bize dayattığınız bu cahili sistemlerin herhangi birisi değildir. Bu cahili sistemlerin öngördüğü herhangi bir ilah bizim Rabbimiz değildir. Sizin de değildir. Sizin bu uydurma ilahlarınızın ve Rablerinin hakikatte hiçbir karşılığı yoktur. Aslı astarı olmayan iddialardan öteye gidemezler. İşte ayet-i kerimenin önceyle alakası görülmeyen, oysa birebir alakalı olan, eğer insanlar Allah'ın, Allah insanların bir kısmını, bir kısmıyla, Önlemeseydi, yani bir bölümünün şerrini, kötülüklerini, zararlarını, haksızlıklarını diğer bir kısmın kısmı ile önlememiş olsaydı ki burada karşılık şudur. Eğer Allah müminleri dünyada küfrün sebep olduğu her türlü şerri ortadan kaldırmaya memur ederek bu alanda onları kullanmasaydı, daha doğrusu bu alanda onların hizmet etmelerine imkan vermeseydi kötülük öyle bir yayılırdı ki hürriyetlerin en vazgeçilmesi ve en önemlisi olan inanç ve ibadet hürriyeti ortadan kalkardı. Niçin? Çünkü bunun neticesinde birçok kiliseler, havralar, manastırlar ve mescitler içlerinde Allah'ın adının çokça zikredildiği Mescitler yıkılır gider diyor. Müminler demek ki yalnızca mescitleri savunmazlar. Müminler yeri gelir, Yahudinin havrasını da savunur. Rahibin manastırını da savunur. Yahudinin havrasında... Hristiyan rahibinin manastırında, papazların, keşişlerin, kiliselerinde ve diğer bu mabetlerin, müdavimlerinin bu yerlerde ibadetlerini özgür ve rahat bir şekilde herhangi bir güven endişesi, tehlike endişesi taşımaksızın ibadet etmelerini sağlamakla yükümlüdürler. Onun için İslam ülkesinde mabet yıkılması, İslam'ın hakimiyetinde mabetlerin yıkıldığını tarih tespit etmiş değildir. Tespit etmiş değildir. Tespit ettiği tek bir şey vardır. Eğer bir şehir fetihle, kılıç soruyla, silah veya savaşla fethedilmiş ise, fethedilmiş ise orası... Fatihlerin mülkü olacağından ötürü sembolik, hepsi değil. Bir mabed, diyelim ki o zaman İstanbul fethedildiği zaman, İstanbul'un sembol mabedi hangisiydi? Ayasofya'ydı. Geri kalanları sahiplerine bırakılmıştır. Zamanla sahipsiz kalınmıştır, şeyilmiştir veya satılmıştır, mülke değiştirmiştir, o zaman mabed olmuştur. İslam mabedi yani cami haline gelmiştir. Yoksa müntesiplerine rağmen, sahiplerine rağmen gasp edilerek alınmış bir mabet veya yıkılmış bir mabet İslam tarihinde, İslam'ın hakimiyet döneminde gösterilemez. Bunlardan puthaneler müstesnadır. Çünkü putperestliğin seba ile tahrif edilmiş dahi olsa bir alakası yoktur tahrif edilmiş dahi olsa putperestliğin sema ile alakası yoktur. Ve le yansuran Allahümme yansuruhu. Demek ki esas şart bizim Allah'ın dinine yardımcı olmamızdır. Ne demek Allah'ın dinine yardımcı olmak? Yardımına ihtiya Yardımımıza ihtiyacım var o değil. Allah'ın dinine yardım etmek, Allah'ın dininin gereklerini hayata tatbik etmek suretiyle o dini Yüceltmektir. O dinin bekasını, devamını sağlamaktır. İnnallâhe le kaviyyun aziz. Şüphesiz ki Allah hem kavidir, pek güçlüdür, hem azizdir. Aziz daha önce de söylediğimiz gibi hiçbir şekilde yenik düşürülemeyen, yenilemeyen mutlak galip demektir. Mutlak galip demektir. Endülüs'te, Elhamra Sarayı'nda hep bu yazılıdır. Sarayın en azından birkaç yerinde. Vela galibe illallah. Adam saray yapmış, beğenmiş, gücü kudreti kendisini aldatır gibi olmuş. Her bu sarayda yaşadığım sürece mutlak galibiyetin Allah'ın olduğunu hatırlamam için bunu yazın her tarafa demiş. Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip Allah'tır. O'dur. Ondan sonra 41. ayet-i kerime İslam toplumunun, İslam devletinin, yönetiminin, İslam ümmetinin her bakımdan en belirgin özelliklerini ve olmazsa olmazlarını ifade ediyor. Estaizu billah Diyor ki: "Ellezine imkennahum fil art. Onlar eğer biz yeryüzünde imkan iktidar verirsek. Bu bir kaç yerde bu temkin Kur'an-ı Kerim'de bir kaç yerde geçer. İleride Nur suresinde de karşımıza gelecek. Onun üzerinde de inşallah o açıdan yeri gelince orada hilafet ile birlikte zikredilecek. Burada da zaten maksat bu. Yeryüzünde onlara imkan ve iktidar verdiğimiz takdirde. Egemen oldukları, İslam'ı daha doğrusu egemen kıldıkları alan ve toplum hangisi olursa olsun... Ebadı yani ölçüleri, boyu, çoğluğu azlığı ne olursa olsun şunları yerine getirirler. İktidar oldular mı? İktidarlarının belirgin alameti farikaları onları başkalarından ayıran, nizamlarını başka nizamlardan, sistemlerini başka sistemlerden ayıran, başka sistemlerle karışmasına imkan vermeyen özellikleri vardır. Bazıları çıkar İslam adına konuşur. Efendim devletin dini olmaz ki. Devlet diye bir müstakil varlık yok ki. Ben olmasam devlet olmaz ki. Biz olmazsak devlet olmaz ki. Eğer devletin dini yoksa insanın da dini olmaz. İnsanın dini olacaksa devletin de dini olacaktır. Devlet müstakil bir kişilik değildir. O bugünkü beşeri hukukta yok tüzel kişilik yok hakiki kişilik bilmem ne falan filan o ayrı bir konudur bizi ilgilendirmez hatta İslam'da daha ilerisini söyleyeyim tüzel kişilik de yoktur çünkü tüzel kişilik dediğin zaman insanların vatandaş dediğin kimselerin birçok hukuku güme gider güme devlet yaptı deniyor öyle bir şey Ömer bile yapsa bir haksızlık Ömer'den sorulur o makamdaysa mesuliyetini yerine getirecektir. Hakim haksız hüküm veriyor. Haksız. İçtihat hatasını demiyorum, ayrı bir şey. Haksız hüküm veriyor. Devletten geliyor. Hakim beni zan altında bulunduruyor. 30 sene hapis yapıyorum. Faraza. E, çıkıyorum. Devletten günlük için 4 lira alacaklısın. Lan ben 30 sene yatmışım. 10 sene yatmışım. 3 sene yatmışım. İki sene yatmışım. Haksız yatmışım. Niçin bana, bana bu haksızlığa sebep olan hakim bundan dolayı ceza görmüyor? Göreceğini bilse bana haksızlık etmez. Aynı şey yerine göre öbür güvenlik görevlileri için de şeydir. Ben İslam'da yani mesuliyetini şunu söylemek istiyorum. Derdimiz hakimlere veya güvenlik güçlerine bir şeyler gönderme yapmak değil. Örnek olarak söylüyorum. İslam'da Devlet memurunun bile yaptığı işte, eğer kendisinin taksiri varsa, kusuru varsa, ihmali varsa, kastı varsa ve buna benzer, sorumluluğu gerektiren her türlü hukuki sebep varsa herhangi birisi ne kadarsa o kadar sorumludur. Hiçbir şey değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam zekat tahsindarlarına mesela şöyle diyor. Diyor ki sakın milletten zekat aldığınız zaman diyelim ki hayvanat zekatı alacaklar veya tahıl zekatı alacaklar. Sakın diyor berbat işe yaramayan şeyleri almayın. Değerli olanları da almayın. Ortalamasını alın. Ortalama olan maldan zekatı alın. Değersiz alırsanız zekattaki hak sahiplerine haksızlık olur. Çok kıymetli olanlarını alırsanız en değerlerini, söz gelimi develerin en semizini, en güçlüsünü, en bilmem, en pahalısını al. Öbürlerini e bu ona zulümdür. Veya koyunların veya mahsulü diyelim ki neyse artık olmaz. Ortalamasını alacaksın ki mal sahibine de zulüm olmasın. Hak sahibine de, zekattaki hak sahibine de zulüm olmasa. Ee, şimdi oradan geldik, efendim, ya devletin dini olmaz ki. Kardeşim, devletin dini olmadı, tamam. Devlet nasıl bir şahsiyettir? Devlet neyle vardır? Ben varsam devlet vardır, ben yoksam devlet de yoktur. Benim dinim olacağına göre devletin de dini olmak zorundadır. Tarihin en büyük saçmalığı, laiklik saçmalığıdır. İnsanlık tarihinde efendim, din ile dünya işi, din ile devlet işi ayrılmalıdır demek kadar saçma veya ayrıdır demek kadar saçma ikinci bir tez bulamazsınız. Ayıramazsın ki, nasıl ayıracaksın? Benim bir tarafım dindar olacak, bir taraftan dinsiz olacak. Böyle şey olur mu? Nasıl olacak? maskaralı ortaya çıkar. Daha önce belki bir ara anlatmışlardı. Küçükken en azından biz öğrenciyken Türk'ün tarifi bir gazete öyle neşretmişti. Güya bir Alman veya pardon İtalyan gazetesi Türk'ü şöyle tarif etmişti. Herkes gibi tabii olarak dünyaya gelen işte İsviçre kanunlarına göre bir İsveçli bir Avrupalı gibi evlenen suçları bir İtalyan gibi cezalandırılan ticareti Alman gibi olan ve herkes gibi gömülen kişiye Türk denir. Öyle bir ucube çıkar işte. Onların da ucubeleri farklı o ayrı bir konu. Fakat siz insanı insanın alakalarını ayırarak bu bir din işidir. Bu bir dünya işidir, bu bir devlet işidir, bu bir kalp işidir gibi laiklik kökenli ayırımlarla bunları birbirinden ayırmaya kalkıştığınız zaman Allah'ın herhangi bir şekilde ayrılmasına imkan vermediği imkan vermediği insanı siz ve alakalarını ayırmış oluyorsunuz. Laikliğe göre benim veya bir insanın ailevi ilişkileri dünyevidir. Onun için ister evlenir, ister evlenmez, ister çocuk sahibi olur, istemezse olmaz, ister iki tarafın rızasıyla haşa zina ederler, ne dersen, do, do, hiç, ne alakası var? Öyle bir şey yok ki. Benim dinim böyle demiyor. Diyor ki senin namazın ne kadar din ise... Senin övliliğinde o kadar dindir. Senin yolda yürüyüşün ne kadar dinse yemek yemen de o kadar dindir. Değil mi? Yemeğimizde helal var, haram var. Bütün alakalarımızda helal var, haram var. Para şey olur mu? O halde benim dinim varsa devletin de dini olacaktır kardeşim. Ben Müslümansam benim de devletimin ayırıcı belirgin özellikleri olacaktır. Nedir bunlar? Ayet-i de böyle diyor. "Ellazina imken ka'nahum fi'l-ard." Demek ki devlet olmak imkan ve iktidar sahibi olmak ile alakalıdır. O kimselere biz yeryüzünde imkan ve iktidar verdiğimiz zaman ne yaparlar? "Ekanu's-salah." Bakın burada Namaz kılarlar demiyor. Yani sallav demiyor. Namaz kılığı kılarlar. Değil mi? Hayır. Eka <gülüyor> musale diyor. Fiil ikinci bir fiille yani salat tam bir fiildir. Ve ayrıca onu anlatmak için ikinci bir fiile gerek yok aslında. Ama Cenab-ı Allah namaz eylemini isim olarak zikrediyor. Ve bu ismin ...nasıl gerçekleştirilirken... ...taşıması gereken evsafı... ...nitelikleri belirtmek üzere... ...ekâme fiilini kullanıyor. İkamet... ...ederler. Yani... ...dimdik ayakta tutarlar. <gülüyor> namaz onlarda daima... ...dimdik ayakta durur. Yani... ...o namaz her zaman... ...kendisini hissettirir. Namaz vakti ile... ...namaz vakti olmayan... ...vakitler arasında fark vardır. O toplum, namaz vakti geldiği zaman hareket ve hareketsizliği devidimi itibariyle farklı bir toplumdur. Namaz vaktinden sonra farklı bir toplumdur. O toplumun, müminlerin hayatıdaki saat namazdır. Zaman ölçüleri namazdır. Buluşma yerleri mesciddir. ...veya mescit merkezlidir. Faaliyetlerinin... membağı, ...temel kaynağı... ...mesciddir. Bunun çok büyük bir manası var. Günümüzü düşünelim... like sistemleri... ...spor salonu ayrı. Değil mi? Konferans salonları... ...faraza kültürel etkinlikleri yapılacağı salonlar... ...ayrı. Efendim... Diğer toplantı, düğün, müyün vesaire salonları ayrı. Şu ayrı, bu ayrı, ayrı ayrı. Ya hani ekonomiden bahseden dünya böyle yaparak ekonomiden anlamadığını ispatlıyor. İslam hatta kışlasa ayrı yerine göre. İslam, ashabı sufayı da, ordunun hareket noktasını da, hakimin mahkeme salonunu da spor salonu da vesairesi de mescidi resulü. Ha şu anda günümüzde de her şey mescitte yapılacak manasında söylemiyorum bunu. Ama mümkün mertebe cami merkezli yapılaşma olmalı. Ve mümkün mertebe kullanılan mekanların sayısı azaltılmalı. Daha doğrusu çok amaçlı mekanlar oluşturulabilmeli. İşte mescidin bize işaret ettiği yapılaşma sinyallerinden ifadesinde ise birisi budur, birisi budur. Onun için İslam mimari geleneğinde külliye geleneği vardır. Külliye geleneğinde camide, okulda, hamamda, medrese'de, şu su da, bu da, kütüphane de hepsi. ...aynı büyük kompleksin içerisindedirler. Bu ulaşım noktalarını bilmem neleri ne açıdan düşünürseniz düşünün... ...fevkalade bir kolaylık sağlar, o ayrı bir konu. Bunu biraz da, hemen hemen söyleyeyim... ...şehir mühendisleri, mimarlar, bilmem neler vesaireler... ...çevre mühendisleri, bunların üzerinde, onlar biraz üzerinde kafa yorsunlar. İslam'ın bu konudaki verilerini alsınlar... Üzerlerinde dursunlar, İslam'ın nasıl bir şehir düşündüğünü ortaya koysunlar. İslam'ın ruhuna bir şehir. Benim elimde olsa, mimarlık derslerine mesela veya mimarlığa başlayan birisine ilk okutulacak dersler arasında Ömer radıyallahu anh'ın Kufa şehrinin nasıl kurulacağı ile alakalı yazdığı mektubu ...okumak ve inceletmektir. <Gülüyor> Merak ediyorum İslam dünyasında acaba bu mektup üzerine... ...herhangi bir mimarlık fakültesinde veya ilgili yerde... ...birkaç tane doktora tezi yapılmış mıdır? Çalışılmış mıdır? Bu mektup neyi ifade ediyor İslam şehirciliği açısından? Ve buna benzer. <Gülüyor> Böyle bir tanıtım var ki zannediyorsun ki bu adam mühendis doğmuş hadesinden ya. Ana yolların genişliğinden tut ana yollara bağlantılı olacak ara yolların genişliğine varıncaya kadar. Binaların cephelerine kadar. Yüksekliklerine kadar. Vesaire. Hepsinin izahı var o mektupta. Tabii e Müslümanlar bunlardan maalesef çoğunlukla haberdar değiliz. Onun için İslam'ın devleti de var, şehri de var, evi de var, kasabası köyü de var, iş alanı merkezi de var, var da var. Eski şehirlerimizden bakınız, her bir mesleğin icra edildiği Çarşı ayrıdır. Şurası bakırcılar çarşısıdır, şurası kasaplar çarşısıdır, burası ayakkabıcılar çarşısıdır vs. Bu bir anlayıştır. Efendim iki tane kasap yan yana geldi, biri bunun rızkını, öyle bir endişesi yok ki. Rızık Allah'tandır der. Aa. Peki aynı meslek beraber olunca o meslekler için özel bir altyapı ve özel bir hizmet gerekiyor. O hizmeti şehrin her tarafına da her bir çarşının özel hizmetini, özel altyapısını o çarşıda tamamlarsın, olur ve biter. Bu bir iktisattır, bu bir ekonomidir. Ve aynı zamanda bu bir akidenin yansımasıdır. Yani biz Müslüman olarak ne kadar layık olamıyorsak devletimiz de o kadar layık olamaz, şehrimiz de o kadar layık olamaz. Ama bize dayatılan laiklik, her ile laikleştir. Evimiz de laiktir. İslam'ı bu boyutlarıyla düşünmek zorundayız. Algıla, bak zorundayız. Lafa gelince çünkü İslam her şeydir diyoruz. Allah rahmet eylesin Necip Fazıl ideoloji örgüsünde kısaca böyle diyor. Kısacası İslam her şeydir. Doğru? Aynen öyledir. Ama bu her şeyin kafamızda mümkün mertebe netleşmesi lazım. Bu şahıslaşması lazım. Yoksa biz bu Kur'an'ı muhtevasıyla, detaylarıyla, ruhuyla, boyutlarıyla hayata geçirmekten acize düşeriz. Anlaşılmayan, idrak edilmeyen bir inanç, bir kanaat hayata yansıtılamaz hakkıyla. Bilemezsin. Onun için evvela bizim İslam'ın bizden ne istediğini Müslüman olarak veya Müslüman'ın ne demek bunu iyice tasavvur etmemiz lazım. Tasavvur edebilmemiz lazım. Her birimiz aynı şeyi tasavvur etmek zorunda değiliz. Ahlakçımız ahlaki tasavvurda bulunsun. İslam'ın ahlak tasavvurunu halletsin. Faraza. Fizikçimiz Fizik alanında bunu düşünsün. Psikologumuz psikolo psikoloji alanında düşünsün. Mimarımız mimarlık alanında düşünsün. Vesaire vesaire. Ama hepsinin bunu düşünebilmesi için ne lazım? Ortak bir İslami bilgi ve İslami anlayışın olması lazım. Bu laik sistemde de bunu sağlamamıza imkan yok. E, bırakacak mıyız? Hayır. Mâ la yudrekû kulluhu. La yutrakü cüllühü demişlerdir. Toptan yapılamayan bir şey toptan terk edilmez. Yani kısaca şöyle bir örnek vereyim. Nasıl ki tüccarımız İslam'a göre ticaret yapmakla yükümlü ise bütün meslek erbabımızın da aynı şekilde mesleklerinin İslami ilkelerini, esaslarını, çerçevesini veya ilim adamlarımız da diyebiliriz. El dahildir elbette. Öncelikle hatta onlar dahildir. İslam'ın kendi alanlarıyla alakalı esaslarını, hükümlerini en ayrıntılı bir şekilde bilmeleri gerekiyor. Çünkü mimarlığın inceliklerini bilmek benim için farz değildir. Fakat mimar için farzdır. Ümmet için ise ümmetin ihtiyacına cevap verecek kadar mimarın olması farzı kifayetir. Olmasa ümmet günahkar olur. Böyle hasıl konuyu fazla dağıtmadan toparlayarak söyleyelim ki veya söylemek istediğimiz şu ki İslam hayatta gerçekten boşluk bırakmamıştır. Ve bu boşluk bırakmamıştır derken bunu her birimiz mümkün mertebe en geniş çerçevesiyle hayatı anlamalı, idrak etmeli ve İslam'ın hayatın oraya tekabül eden kısmı ile alakalı olarak ne söylediğini kaba taslak da olsa bilmesi gerekiyor. Çünkü ayrılığımızı, daha doğrusu ayrıcalıklarımızı bilemezsek, küfre karşı veya batıla karşı kendi kimliğimizi muhafaza etmekte zorlanırız. Müslüman kimliğini koruyan en önemli unsurlardan birisi, tevhidden sonra nedir? Yasaklardır. Müslümanı kimliğiniyle ortaya çıkar. Mesela zina etmez. Müslüman hanım açılmaz. Değil mi? Haram yemez. Özellikle Hristiyan bir toplumdaysa mesela domuz eti yemez. İçki içmez. Gayri Müslimler bizleri namazımızdan ziyade bu haramlardan uzak duruşumuzla tanırlar. Onun için buralarda önemli. Namazın işte ekamus salâ fiilinden geldik. Namazın dosdoğru ikame edilmesi neticesinde ne olur? Hayatın geri kalan kısmı da namaza göre ayarlanır. Çünkü bizim saatimiz bizim Efendimiz hani eskiden derlerdi ki benim, benim saatim radyo ayarıdır derdi. Tamam mı? Heh. Bizim de ayar noktamız namazdır. Fabrika ayarımız namazla şekillenir namazla ortaya çıkar. Kendisini namazla göre ayarlamayan bir insanın vaktinin nasıl geçeceği, nasıl gideceği, de tükeneceği, nerede tüketileceği belli olmaz. Heh. Onun için namaz fiil olarak namazın eda edildiği mekan, az önceki ayet-i kerimede geçtiği mescitler itibariyle ve buna benzer hayatın tamamını kurgulayıcı ve belirleyici özelliği itibariyle hayatımızda ciddi bir belirleyiciliği olması gereken müstesna bir ameldir. Müstesna bir ifade edilse aksiyon duramaz. Müslüman için onun için namaz geçilmezdir, Onun için çok önemlidir. Ve namaz en önemlisi insanın ile alakasını düzene koyan müstesna bir ibadettir. ile alakamızı tanzim eder, düzenler. Olması gereken şekle sokar. Onu yapar. Ondan sonra ne olur? Ve etu zekat. Namaz ifade rendeyse bizim Rabbimiz'le alakalı alakamızı düzene koyan bir ibadetse, zekat da bizim Toplum ile alakamızı düzene koyan bir ibadettir. Zekat gibi bir ibadetin olmadığı bir toplumun fertleri birbirlerine neyle bağlanır? Bunları kimle böyle bir bağ olmaz ki? E birbirleriyle zekat gibi bir bağ kurulmamış olan bir toplumun fertleri Birbirlerine kolay haksızlık eder, kolay zulbeder ve kolay öldürür. Çünkü İslam'ın ibadetleri ifade yerindeyse, fertlere ve topluma hayat verme amacına yöneliktir. Zekat bu yönüyle bir toplumu dimdik, dipdiri, Ayakta tutar. Birbirine kenetler. Kardeşliğin en mükemmel harcıdır zekat. Evet. Cenab-ı Peygamber müminleri birbirlerine kenetlenmiş bina gibi gösteriyor ya, işte bu kenetlenen binanın harcı da zekat gibi müstesna bir ibadettir. Hiçbir dinde zekat gibi bir ibadet yoktur. Namaz olarak nitelendirilebilecek, oruç olarak nitelendirilebilecek ibadetler var. Namaza benzeyen, oruca benzeyen ibadetler var. Fakat zekata benzer ibadet yoktur. Hiçbir din, belki de taraftarlarını küstürmemek için, batıl oldukları için, müntesiplerine, sen, kardeşine, servetin şu şudurları bulduğu takdirde, şu kadarını vermeye mecbursun demek gücünü ve güvenini kendisinde hissetmemiştir. İslam kendisine o kadar güveniyor ki din olarak girdiğim müminin kalbine o kadar yer ettiğinden emin ki ben ona zekat değil malının hepsini canını da istesen verir diyor. İslam kendisine o kadar güveniyor ve gerçekten de öyledir. Mü'min canını dahi vermesi gerektiği yerde buna inandıktan sonra tereddüt etmeyen insandır zaten. Canımı vermem gerekiyorsa vereceğim elbette. Çünkü bu can benim değil ki. Vaktiyle ben bunu satmışım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle. İnne Allah iştera minel mu'minîde enfüsehum ve emvâlehum bi'enne lehumul cennâ. Allah. Allah müminlerden kendilerine cennet vardır diye vaadiyle karşılığında, cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Esasen allah Teala bizi ifade yerindeyse onuru ediyor. Can da onun, mal da onun. Buna rağmen bunlara verdiği düşkünlüğü bizden alıyor aslında. Bunlara olan meyli canı korumaya, canımıza olan sevgimizi, malımıza olan sevgimizin karşılığını daha doğrusu bizden satın alıyor ve bunun karşılığında cenneti veriyor. Cenneti vaat ediyor. Dolayısıyla mümin, mümin olarak canını, malını vermenin gerektiğine inandığı bir yerde esirgemesi mevzu bahiz değildir. Onun için mümin kolaylıkla zekat verir. Bugünkü sistem içerisinde Müslümanlara vermeyenler inşallah onlar da verirler eğer varsa. Ama zamanı gelince bakıyorsunuz hiç ummadığınız kimseler telefon ediyor veya geliyor soruyor sana bana öbürüne. Ya benim şöyle bir durum var buna zekat düşer. Niye soruyor? Kimse onu mecbur ediyor mu? Var mı öyle bir yasa? Sen zekatını vermesen sana işte zekatını şu kadar katlaması faiziyle birlikte sana bu kadar ceza vereceğiz. Ne sigorta primi gibi bir cezası var faraza. Ödenmeyen sigorta primi, ne ödenmeyen vergi gibi, ne şu gibi ne bu gibi. Kimse öyle bir cezadan ona bahsetmiyor. Birisi ömrü billah zekat vermese devlet ona, herhangi bir güç ona gidip niye zekat vermiyorsun kardeşim der mi? Yok öyle bir şey yok. Ama bu insanlar kendi ilgilerinden bakıyorsunuz zekat veriyor. Bu insanlar kendiliklerinden gelip namaz kılıyor. Bu insanlar kendiliklerinden aman kimse mecbur etmiyor. Ha, bu nedir? İşte dinin gücü budur. Din böyle bir şeydir. Çünkü vermiş diyor. Ben canımı verdim diyor. Sattım diyor. Bir vereceğim Cenab-ı Allah'a. O verecek, yüz verecek, beş yüz verecek, yedi yüz verecek. Dilediği kadar katlandıracak. Bu inanç ve bir de vermesem şu cezası var. Bir taraftan ümit, bir taraftan korku, mümin ne yapar? Elbette zekatını verir. Elbette zekatını verir. Zekat vermemesi mevzu bahis olmaz. Onun için Onlara böyle bir imkan ve iktidar verdiğimiz vakit namazı dosdoğru kılarlar, bir de zekatı verirler. Zekat zaten kelime itibariyle temizleyip arındırma demektir. İnanın zekatı veren bir kimse tıpkı hadiste belirtildiği gibi zekatı alanın eline düşmeden önce o zekatla arınır ve temizlenir. Zekatın vermekle yükümlü olan verir vermez kişiye verdiği huzur, kişiye verdiği o ruhi yücelik, kişiye verdiği o ruhani lezzet ...hiçbir şeyle ölçülmez ve anlatılmaz. Onun için Peygamber aleyhissalatü diyor ki... ...sadaka diyor daha... ...yoksulun eline düşmeden... ...Cenab-ı Allah onu sağ eliyle alır... ...ve sizden herhangi birinizin... ...tayını büyütüp beslemesi gibi... ...onu büyütür büyütür... o uh, dağı kadar olacağı kadar. Ondan dolayı yani zekat vermesiyle birlikte... ...müminin kalbine... ...tarif edilemez, anlatılamaz bir huzur gelir. Ve günümüzde kimse kimseden zekatını ver diye gidip de istemiyor. Hele devlet hiç istemiyor. Devlet laik ya. Onun için istemez. Ama Müslüman laik devlete rağmen zekatını da veriyor. Bu İslam'ın gücüdür. Bu akidenin gücüdür. Bu imanın gücüdür. Rabbim. Her geçen lahza, İslam'ın verdiği huzuru, itminanı, güveni, o imanın verdiği Allahü Teala Teala'ya mutlak yakınlığı daha da artırsın inşallah. Devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında zekatın hesaplanması veya zekatın düşeceği mallar ile alakalı çok karakteristik bir özellik var ki iktisatçılar İslam'ı bilmedikleri için veya İslam'ı bilmeyen iktisatlar, iktisatçılar bu özelliği bilseler İslam'a bir daha hayran olurlar eğer Tarafsız insanlar iseler O da şudur Günümüz maliyesinde Mükelleflerden Vergi Kar üzerinden hesaplanır İslam'ın getirdiği ilke Mal varlığındandır Zorunlu ihtiyaçlar işin icra edilmesi için e, havaici asliye dediğimiz temel ihtiyaçlar dışarıda tutularak mal varlığı üzerinden hesap edilir. Bir insan bir yıl çok kar edebilir, bir yıl zarar edebilir. Bu demektir ki zarar ettiği sene eğer karından vergi alıyorsan zarar ettiği sene vergi ödemeyecektir. Ama bu adamın çok büyük mal varlığı da olabilir. İslam, çare edebilirsin, zarar edebilirsin, ayrı. Senin mal varlığındır, diyor benim için önemli olan. Ve bu mal varlığı için öngördüğü ön gördüğü de son derece makul, en cimri insanları dahi acıtmayacak bir mükellefiyettir. Mal varlığının kırkta biri. Kırkta biri. Yüzde iki buçuk. Budur. mal varlığı. Öbür tarafta yerine göre karının otuzunu alır, kırkını alır, alır da alır. Vergilerin adil olup olmadığını sorgulamak ayrı bir maliye veya ekonomi bahsidir. Bizi ilgilendirmiyor şu anda. Fakat zekat nisbeti ve zekatın Zekata tabi olan malın tesbit ve hesabı modern iktisat yaklaşımlarının bilmediği ve farkında olmadığı bir yaklaşımdır. Bu önemlidir. Bir diğer husus zekat ile alakalı aslında çok büyük incelikler var. Fakat önemli bir diğer husus şu, zekatı mümin Angarya olarak görmez. Bugün en devletini seven, dünyanın neresinde olursa olsun, vergiyi Angarya görür. Ve belki daha büyük sıkıntılarla karşılaşmayacağını bilse, kolaylıkla da vergi kaçırır. Vaka da zaten aşağı yukarı budur. Fakat az önce dersimizde söyledik. Bizi zekat vermeye mecbur eden hiçbir güç, hiçbir müeyyide olmadığı halde mümin kardeşlerimiz zamanı gelince en büyük bir titizlikle mallarını kılıkırk kırk yararcısına hesap ediyorlar ve zekatlarını veriyorlar. <gülüyor> Niçin? Çünkü Allah korkusu. İslam dininde, İslam'da ibadetlerin, emirlerin, yasakların en büyük gücü, yaptırım gücü müeyyidesi Allah korkusu ve ahiret inancıdır. Yani Allah ve ahiret ya kısacası imandır. Allah ve ahiret akidesidir. Mümin bununla hayatını tanzim eder. Sen gel söyle bana layık yaklaşımlarla dünya ile ahireti birbirinden nasıl ayırabilirsin? Ahiret o kadar dünyamla iç içe ki benim dünyadaki bütün alakalarımı o belirliyor. Benim bütün ilişkilerimin motivasyonu benim ahirete imanımdır. Bunu dünya ahiret ayırımı, kusura bakmasınlar, akılsızlıklarına doymasınlar ve Allah akıl fikir versin diyelim. İslam gerçekten büyük bir hakikat. Ve küfür ile perdelenmiş gözlerin, kılıflanmış kalplerin onu idrak etmesine imkan yok. İslam insana ifadelerinde ise ciddi bir aktivite kazandır. Ay. Toplumunu yakından tanımasını sağlar toplumunda olan bir tane bigane kalmamasını üretir. Zekatla bunu yapmakla da yetinmez. Arkası geliyor ayet-i kerime. Ve onlar o kimselerdir ki yeryüzünde kendilerine imkan ve iktidar verdiğimiz vakit namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve ve emru bil maruf ve nehu anil münker. Marufu emrederler, münkeri de yasaklarlar. Münker ve maruf birbirinin zıttı olan iki kavramdır. İslam'ı anlamak için en önemli anahtar terimler arasında yer alırlar. Kısaca maruf, aklın ve şeriatın iyi, güzel ve doğru kabul ettiği her şeydir. Münker de bunun tam zıttı aklın ve şeriatın yanlış kabul ettiği her bir şeydir. O halde İslam toplumu her türlü hayrın, güzelliğin yaşatıldığı, kötülüklerin de hayat ortamı bulamayacağı bir toplumdur. O halde bir toplumun İslam toplumu olup olmadığını teşhis etmek, şimdikilerde tanı, diyorlar. Tanı tanı tanı tanıyabildiğin kadar nasıl tanıyacaksın? Tanı tanıma falan. Fiil midir, isim midir belli değil tanı. O ayrı bu Dil Kurumu'na göndermemiz olsun. Bunun tefsirle alakası yok. Teşhis etmek o toplumda neyin daha hakim, daha egemen, daha yaygın olduğunu görüp tespit etmek ile mümkündür. Maruf ...yaygınsa, maruf azizse, maruf teşvik ediliyorsa, maruf kendisi ve onu işleyenleri el üstünde tutuluyorsa, ifade yerindeyse, takdir görüyorsa o toplum İslam toplumudur. Buna karşılık münker revaçtaysa, münker alkışlanıyorsa, marufu işleyenler hor görüyorsa, küçümseniyorsa, tahkir ediliyorsa üzerlerine hücum ediliyorsa zelil edilmeye çalışılıyorsa o insanların şahsında Allah'ın şeriatı alçaltılmak ve zelil edilmek istendiği için o toplum İslam toplumu değildir. Yani objektif olarak bir bakışla bir sosyolojik değerlendirme ile siz bir toplumun İslam toplumu mu cahiliye toplumu mu olduğunu çok rahat tespit edersiniz. Maruf ve marufu işleyenler aziz ise, değerli ise, marufları dolayısıyla korunuyor ve himaye ediliyorlarsa, o toplum İslam toplumudur. Bunun zıttı ise cahili toplumdur, İslam dışı toplumdur. Bu arada şunu da söyleyeyim. İslam toplumunda kafir olmaz manasına da gelmez bu. Cahiliye toplumunda Müslüman olmaz manasına da gelmez. Bu yanlış bir anlamadır, yanlış bir değerlendirmedir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam zamanında Yemen İslam toplumuydu. Fakat çoğunlukta Hıristiyandı, Yahudiydi, müşrikti. Müslümanlar azınlıktaydı. Ama <gülüyor> Yemen'in valisi efendim Ebu Musa'l-Eşari'dir. Muaz bin Cebeldir Ondan sonra Hazreti Ali de gitmiştir zekat toplamak için vesaire. İslam hakimiyetindedir. Orada maruf hakimdir. Onun için Yemen toplumu o zaman hepsi Müslümandı. Sakın ha kimse öyle düşünmesin. İslam toplumu kafirin yaşamadığı toplum demek değildir çünkü. Cahili toplum da İslam'ın yaşamadığı insan yaşamadığı toplumdur dersek... Mekke'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haşa tümme haşa. Hicretten önce Mekke'de dahi Resulullah bile Müslüman değildi demek Böyle Öyle bir şey söylerim mi? Böyle kafasızlık olur mu? Ama maalesef istikametlerini pusulalarını kaybeden bir takım yanlış değerlendirme sahipleri cahili toplumda asıl olan şirktir. Dolayısıyla bir kimse Müslümanlığını ortaya koyuncaya kadar müşrik muamelesi görür. Nereden çıkartıyorsunuz bunu kardeşim? Şeriatın hangi babından, fıkhın hangi bahsinden çıkartıyorsunuz bunu? Çok iyi. Hangi kitaptan, hangi sünnetten? Böyle şey olmaz. Ona dikkat etmek lazım. Yani biz toplum hakkında hüküm verirken, o toplumun fertleri hakkında hüküm vermiş olmayız. O manaya gelmez, anlaşılmamalıdır. Onun için söyledim. Ha, demek ki bir toplumun Topluma egemen olan şemsiye yani e, İslam şeriatı veya İslam devleti ifade yerindeyse bir şemsiyedir. Bu şemsiye altında mümini de olabilir, kafiri de olabilir. Fakat o şemsiye nedir? Marufun yüceltildiği bir şemsiyedir. Münkerin ise mümkün mertebe toplumun dışına hayatın dışına itildiği bir şemsiyedir. Ondan sonra velillahi Âkibetül Umur. İşlerin akıbetini belirlemek, tayin ve tespit etmek de Allah'a aittir. müminler bunu yapar. Onlara imkanı veren bizleriz diyor ayet-i kerime. Bu imkanın neticesini tespit ve tayin edecek de bizleriz diyor. Gerek uhrevi mükafatı anlamında Gerek dünyevi mükafatı anlamında ve gerekse o iktidardan sonra ne, neyin geleceğini belirlemek ve bunun zeminini hazırlamak anlamında. Böyle geniş anlamıyla işlerin akıbeti Allah'a aittir. Allah ve lillahi akıbetül umur. Netice itibariyle Müslüman kendisini Allah'a teslim etmiş olan insandır. Dolayısıyla ümmet zaten burada belki yanıldı. İslam hakim oldu. Yeryüzünün o zamanki meskün dünyanın yarısından fazlasına hakim oldu. Muhteşem bir medeniyet kurdu. Her alanda Sevkalade gelişmeler kaydedildi. Acaba, tabi bunun tarihsel psikolojik sebeplerini tespit etmek benim için en azından zordur. Acaba bundan daha ilerisi olmaz ve bu hep böyle kalacaktır diye ümmet kendi kendisine güvenip ortaya koyması gereken, daha doğrusu sürekli kılması gereken, Çaba ve gayretlerine ara verdiği için mi? Bu gerileme başladı. Haliyle biz yerimizde dururken, siz istediğiniz kadar hışlı hızlı koşun. Yavaş yürüyenler yürümeye devam ederse ve siz de yerinizde durursanız, er veya geç o yavaş yürüyenler siz yerinizde durduğunuz sürece sizi geçecektir. Sizin sahip olduğunuz yeterlilikler, yetkinlikler, özellikler, kabiliyetler ne kadar çok olursa olsun. Siz yerinizde durursanız üreyenler gelip sizi geçer. İşte Cenab-ı Allah'ın tabi şu ayeti kerimesi bu durumda devreye gidiyor. Estaizu billah. Ve <gülüyor> tilkeleyyâmu. ''Nudâviluha beynen nâs ve mâ ya'kiluha illel âlimun. İşte bu günler var ya biz onları insanlar arasında döndürür, dururuz. Ancak gerçek ilim sahibi olanlar bunları akleder. Bu ayet-i kerime ışığında kaç tane İslam alimi tarihi okuyabilmiştir? Batıların işte tarih yorumu dedikleri şey. Varsa yoksa İbn Haldun deyip duruyoruz. Diyelim tabi. Fakat niye yalnız İbn Haldun kardeş? Niye İbn Haldun gibi yüzlerce alimimiz onu da aşan Geride bırakan, geçmişte ve günümüzde yeni alimlerimiz yok. 1975 veya 76 yılında Aslen Mısırlı, galiba Abdülhamid Sıddıkı diye, pardon Pakistanlı, Abdülhamid Sıddıkı'nın tefsirut Tarih diye küçük bir kitabını gördüm. İfade yerindeyse böyle hani mal bulmuş mağribi derler ya, sevincimden uçtum. Ay Allah, elhamdülillah dedim ya. Çağımızda bir Müslüman, tarihin yorumu üzerine kitap yazmıştır. Ve hemen tercüme ettim. Sonradan bir dönüş geldi, Edebiyat Fakültesi'nde tarih bölümünde bir profesör. Bu kitabı okumuş. Yahu demiş, biz Türkiye'de tarihçilerin bundan haberimiz yok. Tarih yorumunun sadece Marksistlerin uğraştığı bir alan olduğunu zannediyorduk demiş. Allah'a şükür ondan sonra muhtelif İslam alimleri, mütefekkirleri, Türkçe'ye az da olsa bir iki eser daha tercüme edildi. Şey edildi. Fakat Türkiye'de Müslüman olarak bu iş üzerine ben bilmiyorum. Tek satır yazan kimse olduğunu hatırlamıyorum. Haliyle İbn Haldun'a mahkum kalacağız. Onu da ne kadar okuyabiliyor, ne kadar anlayabiliyorsa günümüzdeki yani İbn Haldun'u Türkçe'den okumaya mahkum birçok kimsemiz. Bir şey değil. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu ayet-i kerime aslında fevkalade bir tarih döngüsünü anlatıyor. Tilkel eyyam, Arapça'da eyyam aslında çok önemli, kimileri için çok iyi, kimileri için çok kötü olan günler manasınadır. Müdâvülühe, Türkçedeki tedavül ile aynı kökten. Tedavül buradan geliyor. Bazen bu tarafa, bazen bu tarafa döndürür, dolaştırırız diyor. İyi gün bazen burada, iyi gün bazen öbür tarafta olur. İnsanlar arasında döndürür, dolaştırırız. Fakat bu gelişi güzel bir döndürüp dolaştırma değildir. İlim adamlarının da akletmeleri gereken bir döndürüp dolaştırmadır. Cenabı Allah bunun kanunlarını Kur'an-ı Kerim'in değişik buyruklarında, sünnet-i seniyyesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değişik buyruklarında izah etmiştir. İşte bizim ilim adamımız bu alanda kafasını yoracak ve bir tarih nasıl okunur? Niçin bir ümmet, bir medeniyet terazinin bu kefesindeyken, öbürü ağır basıyor. Biri yukarı çıkmışken öbürü niye aşağıda? Niye yavaş yavaş dengeler bozuluyor? Tedavül şöyle döndürmek demek. Demek ki nasıl ki siz dönen bir çizgi ifade ediyorsa, dairesel veya yarı dairesel bir çizgi kesintisiz olarak belli bir şekilde çizmek durumundaysanız günlerde toplumlar veya kavimler veya medeniyetler veya dinler ve inançlar arasında bu şekilde döner, dolaşır. Bunu ancak alimler akleder diyor Allahu Ekber. Demek ki bizim aramızda alim de yok, akleden de yok denecek kadar azdır. Yok diye bırakacak oldum ama baktım belki insaf olmaz. Evet yok denecek kadar astır maalesef. Çünkü bu işe akledenimiz yok. Ben de olmak üzere veya baştan ben olmak üzere. O halde alimimiz de yok. Hiç kusura bakmasın. Hayat-ı e böyle diyor kimse kusura bakmasın. Alimimiz de yok, akledenimiz de yok. Yani ölmüşüz yanımız yok. Bu ümmete ölmek yakışmaz kardeşler. Bize ölmek yakışmaz. Biz ölecek olsaydık birinci dünya savaşında ölmüş gitmiş olacaktık. Ölmedik. Hayat emarelerimiz hala var. Bu ümmet Moğol istilasıyla öldürülmek istendi, ölmedi. Haçlı savaşlarıyla öldürülmek istendi, ölmedi. Emperyalizmin türlü türlü tezgahlarıyla, oyunlarıyla, işgalleriyle, zulümleriyle, kan dökücülüğüyle öldürülmek istedi, hala ölmedi. Çünkü Cenab-ı Allah, merhum Seyyid Kutub'un da işaret ettiği ve ifade ettiği gibi, bu ümmet için kıyamete kadar ölmeyi takdir buyurmamıştır. Bu ümmet vasıtasıyla Allah nurunu tamamlayacaktır. İnşallah. E bakın ne güzel bütün kalbimizle inşallah diyoruz. Neden her birimiz? Bu mükemmel neticede pay sahibi olmayalım. Ne kadar güzel bir görev değil mi? Ümmetin aydınlık istikbalini Allah bize müjdeliyor Ve biz bundan pay sahibi olalım diye eğer çırpınmıyorsak, yapabileceğimiz neyse azımsamayalım. Belki ki gece karanlığında iki kelimelik dua ile bu kervana katılalım her birimiz. Çünkü bu şerefli gayede, gayenin gerçekleşmesinde rol almak, vazife sahibi olmak gerçekten başlı başına bir şereftir. Ve bu öyle büyük bir şereftir ki bütün katılımcılara yeter, fazlasıyla yeter. Kimsenin şerefi öbürünün şerefini gölgelemez veya eksiltmez. Herkese Cenab-ı Allah bu vazifeden dolayı, bu kutsal görevden dolayı, pay sahibi olmaktan dolayı hak ettiği şerefi fazlasıyla verecektir. Dolayısıyla kimse ben ne yapabilirim demesin. Mutlaka yapacak bir şeyleri vardır. Dediğim gibi yapacak hiçbir şeyin yoksa, bir gece yarısı Allah rızası için uyan ve Cenab-ı Allah'ın bu ümmeti bu zilletten kurtarması için gözyaşı akıtarak, ağlayarak, sızlayarak Allah'a dua et. Bunu yaparız. allah Teala ona da değer verecektir. Ve onun Müslümanların hayatında, geleceğinde makes bulmasını da sağlayacaktır. Buna bütün kalbimizle iman edelim. اِنَّهُ <gülüyor> لَا O, ihsan edicilerin mükafatını zayi etmez. Mükafatsız bırakmaz. Hiçbir iyiliği karşılıksız bırakmaz. Celle ve la Çünkü işlerin akıbeti O'nundur. Ama bu işlerin akıbetini ifade ise belirleyecek, şu işe bakın. Kaderin Cenab-ı Allah tarafından tayin edilmesinde insanın amelinin ve niyetinin belirleyici özelliği vardır. Allahü Teala bizim amelimize öyle sebepler vermiştir. Öyle özellikler vermiştir. Lehe meke sebet ve alehe mektesebet. Değil mi? Kazandığı, yaptığı iyilikler kendi lehinedir. Yaptığı kötülükler kendi aleyhinedir. İş bizde bitiyor yani. Allah'ın nurunu tamamlaması bizim o nurun tamamlanması için her birimizin üzerine düşen vazifeyi, cehdi, gayreti sonuna kadar yapmasıyla alakalıdır. Ha yapmadık gitti. Vallahi Allah'ın bize muayyen olarak ihtiyacı yoktur. Allah emrini yerine getirecektir. Ama bizimle ama bizden başkasıyla. Onun için geçen bir muhteremin bir duasında şöyle bir ifade gördüm. Allahum ne, ve la ne" diyor. Allah'ım sen bizi halifelik makamına getir. Dinini hakim kılmak için biz işe yaramadığımız için bizim yerimize başkalarını getirme diyor. Güzel bir dua. Allahım. Güzel bir dua. <Seskî> Allahümme isteklifne, bizi halife yap, fakat ve la ne? Çünkü ayet-i kerimeye gönderme yapıyor. Ayet-i kerime diyor ki, eğer iman edip salih amel işlemezseniz, onun yolunda hak mücadeleyi vermezseniz, yestebdil kavmen gayrekum, thumme la yekulû emsâlekum Diyor. Sizin yerinize başka bir kavim getirir, istidale eder, değiştirir ve onlar sizin gibi tembellik, üşengeçlik, pısırıklık, dini malkarlık etmezler diyor. Onun için hatırımıza geldiği şey bu duayı yapalım. Allahum mestahlifna ve la tastabdilna. Çünkü halifelik makamına getirmeyi vaat etmiş. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهُمْ İman edip salih amel işleyenlere Allah-u Teala mutlaka onları yeryüzünde halife yapacaktır diye vaatte bulunmuştur. Kendilerinden öncekileri halife yaptığı gibi. Ama halifelik için ne gerekir? İman ve amel salih. İşte dediğim gibi bu muhterem zatın duası bütün bunlara güzel bir gönderme ve kapsamlı ifade. Ayet-i kerimelerden ilham alınarak, hadis-i şeriflerden ilham alınarak yapılan dualar en anlamlı, kapsamlı ve en güzel dualardır. Bu, bu yönüyle güzel ve hikmetli yerinde yapılmış bir dua. Ya Rabbi sen bizi halifelik makamına getir. Bizi beğenmediğin için veya biz yaramaz kimseler olduğumuz için bizi ortadan kaldırarak başkalarını bizim yerimize getirme. Güzel bir dua. Rabbim kabul buyursun inşallah. Evet, işlerin akıbeti Allahü Teala'ya ait olacaktır. Ondan sonra iman ile ümitsizlik iman ile yılgınlık müminin kalbinde bir arada bulunmaz. En ümitsiz zamanınızda veya en ümitsiz olunacak bir zamanda ümidinizi kaybetmemişseniz, sizin o sıkıntılı ve zor halden kurtulma ihtimaliniz her zaman vardır. Fakat güçlü dahi olsanız, ümidiniz yoksa sizin geleceğiniz yoktur. Onun için merhum Akif Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak nasıldı? Madem ki birdir, öyle mi bilenler hatırlatsın, yes ile şirkin vebali falan anlamında. Yes, ümit kesmek ve şirk bir, şeriatta bir mütalaa edilmiş. Aynen öyledir. Onun için bu ayet kerime, şimdi göreceğimiz ayet-i kerimeden bahsediyorum. Resuller örneğinden hareketle bizlere bu mesaj verilmek isteniyor. Onlara da öyle olumsuz davranıldı. Dolayısıyla siz peygamber değilsiniz. Sadece olsanız ki bu da büyük bir, zaten bizim için başka lütuf mümkün değil bu konuda yani daha büyük bir şeref mümkün değil. Peygamber izleyicisi olabilirsiniz. O peygamberler bakın ne eziyetler çektiler. Davalarından yılmadılar. Sizin de davadan yılmanız ve davanızdan veya bu dinin davanızın geleceğinden ümit kesmeniz mevzu bahis olmasın diyor. Verilmek istenen mesaj özü bu. Ayetleri okumadan mesajını söyledik okuyalım ayet-i kerimeleri sonra mümkün mertebe bunu bir daha gerekirse vurgularız. 42. ayet-i kerime diyor ki: "Ey Ve ey kukzebuke." Peygambere hitap buyuruyor. "Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam seni eğer yalanlıyor iseler, fakat küzibet قبلhum. Afwan, fakat küzibet قبلhum. Kavm-ı Nuh, Ad ve Semud." Eğer bu Bekkeli müşrikler ey Muhammed seni yalanlıyor olsalar bile şunu bil ki onlardan önce Muh kavmi de Ad kavmi de Semud kavmi de yalanladılar. Yani diyor ki siz onlardan daha kıymetli değilsiniz ey Kureş kefereleri. Onların Yalanladılar. Ne oldu? Her birisi bir şekilde helak edildi. Kimisi tufan ile, kimisi çığlıkla vesaire. Helak edildiler. Onlardan önce Nuh kavmi de Ad ve Semud kavimleri de ne yaptılar? Yalanlamışlardı. Başka, ve kavmu İbrahim, ve kavmu Lut. İbrahim kavmi de yalanladı. Lut kavmi de yalanladı. Ve ashabu Medyen. Medyen şehrinde de yalanlayan yaşayanlar. Ve Ben Musa. Bir de Musa da yalanlandı. Öbürü yalanladı, şu kavim, şu kavim yalanladı. Çünkü Musa'nın kavmi olan İsrail oğulları Musa'yı yalanlamamıştı. Musa'yı yalanlayanlar Kıptilerdi. Yani Mısır kavmiydi, Firavun ve Firavun'a tapan Firavun'un kavmiydi. Aralarından elbette iman edenler vardı, azınlıktaydı tabii. Peki ben ne yaptım? فَاَمْلَيْتُ لِلْكَافِر۪ينَ Ben de kafirlere ifade yerindeyse göz göre göre, bile bile böyle verdim. Şimdi... Niye mühlet veriyor? Çünkü Cenab-ı Allah nereye gitseler gitsinler. ikabından azabından kurtulamayacaklarını zaten görüyor ve belli bir şeydir. Nereye gideceksin ki? Ey Firavun nereye gittin? Allah'ın mülkünün dışına çıkabildin mi? Yok. Ey Nemrut! İbrahim'i ateşe atabildin mi? Yok. Feraza atsaydın ve ateş onu yaksaydı bile. Sen kurtulabilecek miydin? Yok. Ey Lut kavmi haliniz ne oldu? Euzubillah. Ey Medyenliler ne yaptınız? Hud, Ad şemmud, ne yaptınız? Kavimler. Belli. Fe emleytü lil kafirin ثُمَّ أَخَذْتُوُ <gülüyor> Hadis-i şerif ne diyor? Sonra onları yakaladım diyor ayet Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يُمْل۪ي لِذَّالِمُ وَاِذَا أَمْسَكَهُ لَمْ Allah zalime süre verir. Yani bırakır ibrini böyle salar. O da Merada istediği gibi yayılacağını zanneder. Fakat ip onun elinde, dilediği zaman şöyle bir çeker, boğulur, pat diye olduğu yerde tepe takmak olur. Yani Allah zalime mühlet verir, süre tanır. Olur ya tövbe eder. Çünkü Allah halimdir. Halim. Cahilin cehaletine, Hak ettiği şekilde bir süre muamele etmez. Mühlet tanır. Ama hadis diyor ki ve وَاِذَا اَمْسَكَهُ Ama onu bir yakaladı mı lem <gülüyor> يُفْلِتُ Bir daha bırakmaz. أَوْضُ بِاللّٰهِ O için aynı şeyi günümüz kafirlerine söylüyoruz. Amerika'sından İsrail'ine Rusya'sına kadar. İslam dünyasındaki ufaklı, ufak tefek onların kuklaları, küçük küçük oyuncak kukla kafirlere varıncaya kadar. Allah'ın size verdiği bu süreyi sonuna kadar kullanırsanız, yakanızı kurtaramazsınız. Allah sizi yakalamadan önce Allah'a dönün. Allah sizi azapla yakalamadan önce, onun yoluna gelin. Çünkü o sizi yakaladı mı kendinizi bir daha elinden kurtaramazsınız. Onun için diyoruz, ayetin başında söyledik, kafirlerin bu şekilde, ayet-i kerimenin yine tabiriyle, Dünyayı hallaç pamuğu gibi atmaları bizi aldatmaz. Ne diyor? La يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي بِلَادٍ Ali Emran Suresinin sonlarında. Kafirlerin dünyada Türkçe söyleyecek olursak kelime kelime çevirmek yerine İstedikleri gibi cirit, oynattı, cirit atmaları At oynatmaları Sakın Seni aldatmasın Demeyesin ki bunlar bu küfür Başını aldı gidiyor Sonu ne olacak ahva Bu dinde bitti falan deme diyor Sakın ona aldanma diyor on <gülüyor> kalil Onlar azıcık Yararlanma süresini kullanıyorlar cehennem. Yani kıyametten sonraya kadar, kıyamete kadar böyle devam edecek değildir bu. Ölümleriyle cehenneme gidecekler zaten. Sonunda geberip cehenneme gidecekler onlar böyle giderlerse diyor. Onun için, vay be işte Amerika şöyle güçlü, Rusya şöyle güçlü, Yahudi şöyle güçlü, Haçlılar, siyonistler bunlar falan filan. Tamam, hepsi bir araya gelsin. Biz Allah'ın yanında yer alalım. Allah yanımızda olacak. Ve evvel Allah hepsinin hakkından geliriz. Adam olurlarsa yola gelirlerse ne âlâ. Gelmezlerse hak ettikleri akıbeti bulurlar. İş bizde düğümleniyor yani. Bu Cenab-ı Allah'ın bize verdiği büyük bir şereftir. Allahü Teala bu gibi kaza ve kaderlerini bizim sorumluluğumuzu yerine getirmemiz ile bağlantılı olarak söz konusu etmektedir. قَاتِلُوا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ diyor. Onlarla savaşın. Sizin ellerinizle Allah onları azaplandırsın. Onlarla savaşmak için gerekli bütün hazırlıkları yapmak lazım. Dersimizin başında işaret ettiğimiz gibi. Sonra onları yakaladım diyor. Azap ile yakaladım. Fekeyfe kâne nekîrî Benim onlara verdiğim azap nasıl oldu? Nasıldı? Onu bir düşünsünler diyor. Kureş bunu düşünsün. Amerika bunu düşünsün. Emperyalistler, sömürgeciler, siyonistler, misyonerler, bilmem neler. Ve onların, çok affedersiniz, köpekçe uşaklığını yapanlar. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkışmaya çalışan münafıklar. Bilmem neredeki veballeri, günahları vesaireyi. Bir gariban insandan bir şekilde alınan fetvaya bağlamaya kalkışacak kadar tinetsiz hain, güya prof ünvanlı zavallılar. Kendinize gelin. Allah zalimi yakaladı mı bir daha bırakmaz. Bunlar ne yaptıklarını zannediyorlar. Ben bu söyledikleri saçmalıkların ilimle, bilimle, vesaireyle alakalı olmadığını söylemeye hiç gerek de görmüyorum. Bir sosyal hadisenin netice vermesi en az 20-30 yıl alır. Dün müftiden fetva arıyorsun telefonla ertesi günü diyorsun ki filan yerdeki bu alaksızlığın sebebi bunlardır. Şu memlekette ne kadar pek çok affedersiniz ahlaksızlık, gaddarlık, zulüm vesaire varsa 70 yıldır, 80 yıldır, 100 yıldır bu millete ekilen küfür ve fasıklık ahlaksızlık tohumlarının neticesidir. Kimse kalkıp başkalarının gözlerini boyamaya kalkışmasın. Bu işin sebebi böyle bir fetvaymış. Yalan söyleyenin Allah belasını versin. Dertleri çünkü İslam'la türlü barışamıyorlar Allah'la. E Müslüman olmadan Allah'la barışılmaz ki. Barış İslam'dadır. Siz Müslüman değilseniz kendinizle kavga edersiniz, Allah'la kavga edersiniz, toplumunuzla kavga edersiniz, devletinizle kavga edersiniz, edersiniz de edersiniz. Devlet kendilerinin olmakla birlikte o devletle bile kavgalıdırlar. Her şeyleriyle kavga ederler. Barış sadece İslam'dadır. Sadece Müslümanın kalbindedir. Sadece İslam toplumundadır. Sadece İslam'ın hakim olmasına bağlıdır. Başka türlü yeryüzünde barış olmaz. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Bizans hükümdarına mektup yazıyor. Şu veciz ifadeye bakın. <Gülüyor> Eslim teslam. Müslüman ol kurtulursun. Evet. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras olarak bıraktığı ifade yerindeyse harikul ade ve ciz özlü bir slogandır. Kurtuluş İslam'da. Başkası hepsi tufan ve helaptir. Rabbim İslam ile kurtulanlardan eylesin. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amna Yassifun ve Selamun Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.